Sultan II. Mahmut asrında İstanbul'da Tıkandı Baba isminde birisi yaşamış. Neden Tıkandı Baba diyorlar? Adamcığın bir tarlası var. Tarlasına gelen e, su herkesin tarlasına oluk oluk giderken bununkinden küçük bir lüle halinde akıyor. Bu lüleyi biraz genişletmek isterken, bir çubukla biraz genişleteyim, oynayayım derken çubuk kırılıp içinde kalıyor. Ondan sonra hiç akmaz oluyor. Tıkandı Baba o kadar nasipsiz birisi ki bir çeşmeye su içmeye eğilse su kesiliyor. Bir pazara bir şey almaya gitse mal bitiyor. Herhangi bir ateş yakmak istese odun tükeniyor. Velhasıl her şey ters gidiyor hayatında. Tıkandı Baba İstanbul'da öyle meşhur öyle meşhur oluyor ki şöhreti bir gün Sultan Mahmut'un kulağına da gidiyor. Biraz içi ezik, üzülüyor hakkında. Bilgiler edindikten sonra diyor ki bu Tıkandı Baba'nın nasibini açalım. Tıkanıkları giderelim. Ve bir hindi kızarttırıyor bir Ramazan günü. iftara yakın bir vakitte hindinin içerisini altınla doldurup Üsküdar'da Tıkandı Baba'nın evine gönderiyor. Tabii saray çavuşları iskelede inip de saltanat kayağından giderken uyanığın bir tanesi bunlar bir yere gidiyor ama diyor kendi kendine. Sonra ellerinde de bir paketi görüyor. Gide gide saray çavuşları Tıkandı Baba'nın dükkanına varıyorlar. Tıkandı Baba öyle oturup durur. Diyorlar ki bunu sana birisi gönderdi. Al bugünkü rızkındır. Adamlar geri dönüyor çavuşlar. Bu sefer o takip eden kişi içeri giriyor. Diyor ki hayrola tıkandı baba. Nedir ziyafete erdin galiba? Diyor ki işte bir dost galiba kimliğini de gizlemiş. Bize bir hindi dolması göndermiş. Diyor ki adam sen bu hindi dolmasını bugün yiyeceksin. Yarın yiyeceksin. Evde çocuk çoluk evladı iyal. Lakin ertesi gün bitecek. Ben bunu senden satın alayım. Bir haftalık sana harçlık vereyim uyanık birisi satın alıyor ve gidiyor Tabii ertesi gün Sultan Mahmut adamlarını gönderiyor bakın bakalım tıkandı babanın hali nasıl diye onları kontrol ettiriyor gene eski halinde hiçbir şey olmamış gibi araştırıyor hakikaten altınları hiç görmemiş bile daha ertesi gün birkaç altını baklava tepsisinin baklavaların dilimlerinin altına diziyor bir tepsi baklava gönderiyor o uyanık da iskelede yine saray çavuşlarını bekliyor. Tepsi baklavanın başına da aynı akıbet geliyor ve tıkandı baba tepsi baklavayı alıyor, teşekkür ediyor. Çavuşlar gidince öteki yine damlıyor, yine satın alıyor ondan. Bu sefer iki katına satın alıyor, önceki verdiği paranın daha fazlasını veriyor. Sultan Mahmud bakıyor ki tıkandı babanın... Ertesi gün halinin değişmesi lazım. Adamlar kolaça ne diyorlar? Getiriyorlar haberi Sultan Mahmud'a. Yok hünkârım diyorlar. Aynı tıkandı baba gene eskisi gibi hiç altınlara ulaşmamış gibi. Çağırın diyor, çağırtıyorlar. Soruyorlar sen altın gördün mü hiç yok diyor. Peki tepsi gelmedi mi? Geldi ama birisine sattım. Peki hindi dolması gel geldi ama onu da birisine sattım. Peki diyor Sultan Mahmud. Otururken o zaman şöminelerde kürekler olur sobanın şöminenin küreğini eline veriyor tıkandı babanın. Sonra da Kahya'ya söylüyor ki git sandık, bir sandık hazineden getir buraya diyor. Bir sandık getiriyorlar kandı babaya. Buyur diyor şu küreyi daldır içine ve ne çıkarsa senin olsun. Tıkandı baba heyecanla küreyi daldırıyor fakat küreğin sap kısmında çivi biraz gevşemiş. İçinde biraz daha çok alayım diye döndürürken küreyi bir kaldırıyor kürek ters üstünde de bir tek sadece bir tane altın Sultan Mahmud o zaman vermeyince mabut ne yapsın Sultan Mahmud diyor dilimize bu deyim o günden kalma.